Oktay sen kaç oktavdın? Burhan Çaçan'dan sonra tek oktavım ben <gülüyor> Burhan Çaçan'dan sonra gelen tek oktav Tek oktav oktay ben Oktay Hoşgeldin <gülüyor> stüdyomuza <gülüyor> Oktav Demirci çok güzel, çok güzel Çok şık Ayıp. başladı bugün ya Çok hoş oldu ya Başlamaz olsaydı buyursun <gülüyor> efendim Abi hoş geldiniz. İtfaiye gelmişsiniz bugün yayınımıza. Ege'nin Kürkü çok soğuk stüdyo ya. Oturdum yerden şey kapıyorum yani. Hmm. Mem kapıyorum. Ege Bey size hoş geldiniz. Teşekkür ederim Size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hat Fire. Hadi bir ne? hemen hızlı hızlı. Bugün atik, atik olacağız. Bugün atik olacağız. Son gün artık. Bütün hafta yattık. Bütün hafta yattık programda. Hmm. Açık söyleyeyim, hiç yalanımız, şeyimiz yok. Dinleyicilerimizden de saklayacağımız şeyimiz yok. Bütün hafta yattık. E, bu hafta Bugün ne yapacağız? Biraz bir şeyler Çalışmakta fayda var. O zaman ilk haberi veriyorum. Hoppa. Televizyonlar kan ağlıyorlar. ağlıyorlar. Yöneticiler ağlıyor, programcılar ağlıyor. Neden? Çünkü izleyiciler ağlıyor. E, bu Caner, Tülin Efendim Meriç Erkan, Deli Meriç var ya Ahu Tuba'nın. Ondan evet. sonra e, Safieler, e, Öbürünün adı neydi? Faik Bey. Faik. Ha, onların hepsi kaldırıldı. Niye Sen, peki? Niye? Niye? Neden? Neden? Neden ne istediniz? Neden? Ee, Kurtulduk diye maşet atmış Bosta gazetesi. Ee, bütün kanallar dün toplanarak bir araya gelmişler. Bugün bütün müze müdürleri mi çıkacakmış sabah programlarında konuk olarak? Valla bilmiyorum çok büyük şey ya. Bir anda şey... <gülüyor> O şeyin Aydın ne yapacak onu merak ediyorum. Ya canım ne olacak yenisi yaratılır. Ne yapacak boşver Fahir ya. Aman ee. Ne yapacak Oktay? Hadi hadi başka neymiş yani neymiş? Nasıl? Yayın akışları mı boşmuş? Yok işte kaldırdılar bu bir kampanya başladı ya sarı kurdele al mı sarı diye. Sana sarı kurdeleler taktım çiçek, çiçek pazarı. Da. O vardı ya şimdi He. bir günah keçisi aranıyordu. 5-6 tane günah keçisi bulundu. Bulundu akıllarda bütün ekranları <gülüyor> bulunarken. Meriç kadar... Neşeli bir adam geldi mi ekranlara ya? Yok adam resmen bir enerji deposuydu ya. Ben yani hakikaten feyiz alacağım bir insan diye bakarken bir anda artık onu göremeyeceğiz aramızda. Gençlere kim örnek olacak? Ya Ahu Tuğba mesela genç kızların idolüydü. Ondan sonra Safiye Soyman desen tam bir, e, tam bir şeydi. Hakikaten kim olacak yani. isim yok ya şu anda. Hakikaten kim olacak? Biz dolduralım bari madem. O Hiç, hiç uğraşmam. Niye yani? Ne... Televizyon olması lazım bir kere abi. Zaten bana özenen bir kişi var, bir tane daha istemiyorum. Kim sana özenen? Hemen ayakkabıları gösteren Oktay Demirciye. <gülüyor> Pardon abi bu ne? E tamam. Yani i̇şte... şu ayakkabılarınızı ayaklarınızı ya iki tane aynı. Zaten dört iki kişi... tane ayakkabı var aynı ayakkabıdan. <gülüyor> Sen ben hayatını edeceğim Dünya ya. Dünya üzerinde nerede bir radyo stüdyosunda dört tane aynı ayakkabıdan var? Cevap veriyorum. Oktü. radyo otude. Oktay Demirci bir soru sorabilir miyim? Sor, Sor abicim. Benim ayakkabılarımın aynısını bir hafta içinde alan bir adamın şu anda üstünde kimin yeleği var? Yine benim yeleğim var. Abicim kimcime kime özeniyor? Ya ben, niye özenim? Ben senin zaten bana özenmenden tiksinmişim. Bir de gençlere mi örnek olacağım? Herkes benim ayakkabımın aynısını alsa ben iyice deliririm artık. Abiciğim. Ya senin delirmen de genç kız şey ya. Ege sen niye deliriyorsun? Niye yon yon yon yon? Yon yon Niye deliriyorsun abi hakikaten? Alır alır. Ya hakikaten doğru soru bir kere ben bunu daha önceden görmüştüm. Senin en az Alman... o ayakkabıdan en az 5-6 tane olduğunu düşünüyorum ben Ankara'da. O zaman gençlere ben örnek oluyorum. Tamam sen örnek ol bundan çekinme. Zaten ben bunu hedeflemeden hmm. olmuşum bile. Bazıları demek ki bana özeniyor. Seni bir marka bunların... haline getirmemiz lazım öncelikle ama. Yani Prada. Çok güzel söyledin Oktay. Ya yani mesela iç çamaşırlarından tut. <gülüyor> tarzını tamamen yansıtacak. Tamam. Her şeyiyle tişörtler basılacak. Tamam bana uyar. Senin tişörtlerini herkes giyecek Tamam zaten öyle şeyler oluyor ben, Sen bugüne kadar bana söyle Ben senin bir şeyini özenip aynısından aldım mı Bir tanesini söyle Alamamışındır, imkanın yoktur ne bileyim ya Allah benim imkanım vardı Param vardı Kardeşim ben senden görmüştüm önceden Alayım falan dedim o ara aklımdan geçti Sonra olmadı bulunamadı numarası mı neydi Bir hafta geçmeden bastırdım parayı Nakit bir halde aldım Sen neyle aldın Kredi kartıyla aldım. Kredi kartıyla ha, O göre, zaman haksızım. haksız durumdasın. <gülüyor> evet Ege. çok özür dilerim. Hiç kusura bakma. Buyurun Oktay Bey. Niye evet. kaldırıldı ben bunu anlamıyorum. Şimdi ekranlar temizlenmiş mi oldu? Bir tek ya onlar bozuyordu ekranları. Hiçbir şey seyredemeyeceğiz bundan sonra. Asaplarımız bozuldu ya, ya. Başka bir yöntem gelmemiş akla demek ki abi. Bu kadar açık yani bunun sebebi. Başka bir yöntem ne olabilir? Bir de yani sanki yenisi çıkmayacak bu adamlar. Bunlar sanki piyasada hazırdı da. Biz, biz ekranları çıkıp pisletelim diyorlardı da. Şey, şimdi çıkacak... Dursun diye bir adam çıkacak. Merhaba diye çıkacak yani. Öbür hafta başkası çıkacak. Ama hiçbirisi bunların yerini tutacak mı? Hayır. T Tabii ki tutacak. <gülüyor> Sen hiç Caner ve Tülin'in yerini dolduracak bir aşk olabileceğini düşünüyor muydun? Hayır. Ama bak Meliç'te Ahu doldurdu o boşluğu. Doğru söylüyorsun. Biraz daha düşününce gerçekten hakikaten basılacak adamsın yani ya hakikaten aslında. gençlere örnek olacak adamsın Mısır'a gidiyoruz bizim benim ediceniz. derdim ne biliyor musunuz ne? şimdi bu ekranlara çıkacak bir tane bir kere güzel ve genç bir kadın çıksın yani Ahu Tuğba gibi artık böyle <gülüyor> sen öyle diyorsun ama öyle değil mi Ahu Tuğba hakikaten hastası çokmuş ya gördük şimdi. çınar gibi kadın hükümet, çınar gibi, derken? hükümet gibi kadın derler ya hakikaten öyle yani devrimen Ay sen çınar. aynı şeyi dün gece yayında ne yayınladın? yayınlarken yani odada <gülüyor> Bülent Ersoy için de söyledim Ama Bülent Ersoğlu Aynı kadar. şeyi. Ege senin haberin yok. Çünkü işin var senin. Ee, <gülüyor> hükümet gibi kadın ısrarla. Ya yani öyle bir ki, ya hükümeti bilmiyor ya kadını <gülüyor> ya bilmiyor. Ya demokrasiyi anlamıyor. <gülüyor> Hiçbir şeyi bilmiyor. Şimdi aynı şey de outu güzel düşün. bir kadın. Yakışıklı da bir erkek. Öyle outu kadar oldu. güzel kadın var mı ya? O bir idoldür yani onun için diyorum yani mesela bundan 50 yıl sonra da Ahutuba 150 yaşına da geldiğinde Ahutuba Ahutuba, Ahutuba olacaktı yani, yani Ahutuba'nın bugünkü yaşının 100 olduğu sonucuna varıyorum senin cümlenden teşekkür <gülüyor> 100 veya civar bir şey olması lazım ya güzel kadınlar güzel erkekler olsun ekranlarımızda bence ekran kirliliği esas o. Televizyonu bir açıyorsun. Güzel kadın, çok adamlar an, çıkıyor yani. Güzel kadın veya güzel erkek. Fark Güzel bir... erkek söyle de, şey olmaz. İçimiz açılsın. Ha. Güzel erkek. Söyle. Böyle. İçin. Üstün dökmen. Mesela, değil mi? Başka? Vatan şaşmaz mesela güzel vatan erkek. Vatan şaşmaz. Hı. mükemmel Anladım bir şeyin... erkek. Güzellik anlayışını ben. Evet, üstün dökmen ve vatan şaşmaz kombinasyonunda. Hiçbir <gülüyor> ortak noktası <gülüyor> olmayan demek ki iç, i̇ç güzelliği, dış güzelliği ve dış güzelliğinin <gülüyor> kusursuz birleşimi. Mısır'daki piramitlerin taşlarında ne bulunmuş? Gazoz. Yumurta. <gülüyor> <gülüyor> eskiden harçlara i̇zmarit, koyarlar. Izmarit aralardan. <gülüyor> Gazoz bulunmuş ama şişe boşmuş. Biri içmiş bırakmış oraya. Cık. Pislik ya. Pislik. Rezalet. Yok ya öyle bir şey değil. Taşların aralarında böyle şey gibi. Tatak mı? Ee... İşçiler böyle çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ama Sırmışlar. işçiler de bütün gün çalışıyor. O dönemde de şey yok. Selpak falan yok. Artık... Selpak ya uzaylılar taşları dizerken bir selpak getirememişler mi? Uzaylılarda da o teknoloji çok sonraları çıktı. Çok sonra tabi doğru. Ne bulunmuş? Maalesef kimyasal bir reaksiyonun izine rastlanmış. Kimyasal Kimyasa bir reaksiyon mu? mu? <gülüyor> <gülüyor> Keşke daha kısa söyleseydim ya. <gülüyor> Ve taşların. Abicim kimyasaldı taşların. Taşların mı? <gülüyor> <gülüyor> Sentetik. Sentetik. Sentetik mi? Olduğu. olduğu. Oldu mu? Açıklandı. Açıklandı mı? Evet taşlar maalesef sentetikmiş. Nasıl ya? Pomza taşı gibi mi? Ee, Ayaklarımızı efeliyorsunuz ya. Fransa'da yayınlanan bir dergi açıklamış bunu. Taşların yapılarını inceleyen bilim adamları bunların Mısır'daki taş ocaklarındakinden farklı olduğunu tespit etmiş. Ve kimyasal reaksiyonla bu taşların oluştuğu iddiası şimdi ortaya yayıldı. Dökmez yani şey mi yapmışlar? Şey mi, tuğla yapar gibi bu taşları mı yapmışlar? Aynen öyle. O zaman demek esasları. ki uzaydım uzaydım, zaten olacak gibi bir teori değildi. Adamlar onu güzelce şey yapmışlar. Üstüne böyle bir bir onun artık kimyevi bir maddesi vardı. Onu bir dökmüşler. Ne kimyevi? 3000 sene önce kimyevi ne var bana bilirsen. Adam mumya yapmış. Fahir. O da kimyevi madde. O da mumya. Piramit diyorsun zaten kendisi de mumya Otomatikman içi de mumya Çok doğru bir çözüm Abicim yoktu. bugüne kadar bu piramit taşlarının Yontma yöntemiyle hazırlandığı o Mısırlılar manyak mıydı da böyle o işleri güçleri yok bilmem o kaç kadar milyon taş, taş yontudur mu ya? İşte zaten e yontudur mu şey. Onu böyle bir kalıbında hazırlamış onun içine biraz kumdan koyuyor. Biraz kimyevi maddeden koyuyor. Çıkıyor zaten çıktığında hafif. Teve taşınıyor orada donuyor ve taşlaşıyor. Hı, taşlaşıyor. Bu kadar basit. Arkadaş doğru. Teşekkür ederim. Rica ederim. Demek ederiz. ki piramitlerde fıs çıktı diyebilir miyiz artık? Dünyada gizemini koruyan ne kaldı? Babil'in asma bahçeleri bir de bilmem. şey kaldı. Ne? Efes Erke döner gece. Erke döner gece. Onun içinde çok önemli şeyler söylüyorlar ama bugün yok hiç gazetelerde çıkmamış. Ben size Stephen Hawking demek istiyorum. Lütfen. Stephen Hawking. <gülüyor> Stephen Hawking açıklama yapmış İngiliz bilim adamı koloniler kuralım uzayda diğer gezegenleri işgal edelim istila edelim demiş. Yakında dünya üzerinde yaşanması çok zor hale geleceği için. Ya sanki o demese yapılmayacaktı yani. Millet gitmek istiyor zaten. Daha gidemedik Mars'a. Nereye işgal ediyorsun? Bunu ama adam iki İnan... tane robotla mı işgal ediyorsun Mars'ı? Bilmem kaç sene önce de bunu söyledi bu adam. E aynı ben aynı so adam yine öyleydi. Ben de söylüyorum o zaman. Ne? Ben de söyle. So Mars'ı işgal ederim. E Mars'a gittik orada bir espri bulamadık. E nereye espriyi yer söylesinde orayı işgal ederim <gülüyor> o zaman. <gülüyor> Uzayda bölge ve bu adamın arsası falan var bence ya. Daha... Oraya yerleştirip yol mol geçirtip Değerini arttırmaya mı çalışıyor acaba Koloni dediği şey Uzay müteahhitler iki daire vermişler bunun aydaki arsalarına ha, Ondan bu koloni de koloni koloni Bir de bir arsası varmış Oraya da benzin istasyonu yapacak Koloni dediğiniz site tipi bir şey mi Yani site ama içinde yani. Kendi marketi de var Sitede mesela dışarıda olur ya market Koloni de marketi işte böyle havuzu falan gençler için Spa. Spa falan var Ne biçim site ya koloni, işte. koloni şey, deniyor uzay ya. Koloni uzay kolonisi bu. Uzay kolonisi. Ya bir an önce gitmemiz <gülüyor> lazım diyor. Bir de bir şey Geç daha. Geç kalıyoruz diyor. Bu adam şimdi bütün gün oturuyor ya böyle bir. Hı hı. Bir de bu böyle bir böyle konuşuyor ya sürekli. Öyle konuşuyor da o senden biraz zeki fire. Ne zekisi? Senin konuşman gibi değil Stephen Hawking'in konuşması. <gülüyor> ne diyor abicim? Sen, abiciğim, ben sen ne kapşon kelimesinden 50 tane kelime türetip en son gaz <gülüyor> neydi? Gaz Katı Niye? sıvı gaz. Katı sıvı gaza ge gelebiliyorsun. O böyle Hı? mantıklı bir düşünce zincirine sahip. Hayır sen hiç abicim gaza gelme. Niye gaza Niye Stephen Hawking ile sen? Hayret bir şey ya. Tamam. Stephen Hawking bana tamam Sen, sen de diyorum Colin diyebilirim yani. İstesem. Dersin, Ama tabii. bana saçma geliyor yani. Tabii ki dersin. Niye? Sen arkadaşın ayağındaki ayakkabının aynısını alıyorsan Stephen Hawking'in de dediğinin aynısını söylersin. E, sen de bir de orijinal bir şey söyle ya. Site kuralım. Buyurun, çok orijinal oldu. Bence hosting çatladı. Peki uzaya kurmayalım kolonileri. Bence dünya üzerinde kolonileşmemiz. Mühyeye mi? <gülüyor> evet abi orada da çok güzel araziler var. <gülüyor> Mühyeye gideriz, fıstık gibi kolonimizi kurarız. Bence dünya üzerinde oynarız, de, hayır, sıkılınca. dünya üzerinde ne? siteler var zaten. Evet. Hiçbir esprici olmaz senin şu fikrin. Dünya hayata. üzerinde bana bir koloni var mı söyler misin? Site dedin abi sen. Sonra değiştirdim koloni yaptım ben. ...bu bizim genel kurulda karar çıkınca... ...ben artık itiraz edemedim yani. Dünya üzerinde koloni var mı ya? Ben özgün fikrimi söyleyebilir miyim? Söyle. Dünyadan uzaya füze yerine direkt apartman gitsin. Bak özgün fikir böyle olur işte. Ama saçma olmaz mı? Ege? Niye? Zaten füze dediğin apartman kadar bir şey değil mi? Ee? 4-5 katlı bir apartman. Yani uzaya şimdi iş makineleri gidecek... ...çimentosu gidecek bunun işçisi ha, gidecek boş inşaat çok gidecek. özür dilerim de betondan mı olacak o betondan olacak tabi betondan şey füze gibi gider mi ya? Beton değil de ben... altı şeyler zaten olacak Neydi? o e, demir oluyor ya şeyleri Neydi? inşaatın temeli <gülüyor> demirden böyle bir ağlar örülüyor ya demir e, ağlar açık, örüyorsunuz açık demek. olacak <gülüyor> şey diye gidecek. o alttaki uzun demirler lak diye aya girecek zaten ay yüzey yumuşak Yer çekimi de yok, öyle sallanmaz. Rahatlıkla bina oraya hazır gidecek ve hemen kapısından çıkıp ay üstünde dolaşmaya başlayacaksın. İşte orijinal bir fikir. Bana mantıklı gelmedi. Neresi biliyor musun? Neresi? Bu roket yukarı çıkarken, uzaya giderken Evet. Tam altından bir sıcak hava üflemiyor mu Şş diye. Alt katlar sıcak olur, üst katlar buz. Bir dakika mus. cevap ver. Cevap ver. <gülüyor> üflemiyor mu? Üflüyor. Üflüyor. Apartmanın da tam da altından böyle bir sıcak hafla, hava üflemek zorunda kalınmayacak mı? Evet. Kalınacak. O altındaki demirler aya gidinceye kadar ne olacak? Peki çok özür pas, diliyorum. Pas canım. ol. Sizin apartmandaki... <gülüyor> pasif, ya, Sizin apartmandaki... Ne pası? Hayır ya. Sizin apartmandaki kalorifer dairesi nerede? Apartmanın altında değil mi? Altında. Evet. Peki kalorifer dairesi altta olan bütün apartmanların temelleri eridi mi? Hayır. O zaman uzaya giden apartmanda elemez Peki bir, bir şey sormak istiyorum sana. Evet. Bir evde ısınmak için. Niye roketin arkasından çıkan o sıcak hava kullanılmıyor da kalorifer kullanılıyor? Aradaki sıcaklık farkından değil mi? Yani biri daha makul, biri daha öküz gibi Hiç bir sıcaklık. Hiç onun alakası yok. Heh. Kadir Ferdi rad, rad, Radyoaktif bir şey mi o ya? Yani değil e, mi? Ya, ya ya ya ya şey veriyor O Öbür, öbüründe direkt <gülüyor> ışıkla karşı karşıya kalıyorsun diye şey. Onu da güzel e, tamam. su deposu yaparsın. O suyu da sıcak su da daim olur. Sıcak su sıcak suyu da beleşe getirmiş olursun. Hidro... E tamam işte o yüzden erimiyor o zaman ya da. Ya sen söyledin suyla suyla soğutulur. Ona soğuk suyu açarsın vanasını. O oradan geçerken. Bir de zaten Hem o kapıcının işi kapıcının işi o. Ne apartmanda kapıcı mı? Apartman tabii abi tabii kapıcısı kapıcısıyla girecek. falan mı gidecek? E tabii canım ne yani? Ne orada... yapacak abi kapıcı? Uzay alışveriş mi? yapacak yer yok, bir şey yok. Ne yapacak orada? Abi öbür tarafta da marketi koyacaksın, onu göndereceksin. Hazır blok halde. Blok blok Adam çünkü o. saçma sapan şeyler gönderir Roket yok, füze, Heh. yok uzay istasyonu ya biraz uydu. daha böyle daha aklaman mant bir şey tipi bir uydu. şey. O O Ne işe yarar? Baksan bakılmaz çirkin bir şey Yatsan Kendi başına yatırmak. bir şey değil her şeyden önce yani. Uydu adı, adı bak adadan bak Adı. Meyence benim bu <gülüyor> Apartman gönderme fikrim çok güzel Bak buna mesela ben de onay veriyorum Bak gene hemen fikrime özendi ya Abi özen... Tamam Hayır abi. yani bir daire ben... almak için O apartmandan o, o, o apartmandan bir daire almak için Şurada düştüğün duruma bak ya. İstemiyorum yani. abicim tamam mı? Hayır işin ben. acısını biliyor musun? Umarım hepiniz O Dünya odaya. bana kalır. Ben de o sefamı sürerim. Teşekkür ederim. Oktay Bey. Teşekkür ederim. Hayır efendim ben sizinle konuşmuyorum. Teşekkür ederim. Tüketiciyim ben. Esas abi. ben seninle konuşmuyorum. Çin. Nasıl oldu şimdi? Sen ikimizde sen onunla. Günaydın. Günaydın. Günay ay, ay, dün, dün, dün. Günaydın, ay, ay, ay, dün. Biz radyo dersiniz. Modern savunmalarda günün gazetesine bakmaya. Devam, devam, aynen <gülüyor> devam. Yunanistan'a gidelim. Yunanistan'da 2000 yıllık bir bilgisayar bulundu. 2000 yıllık bronz bir alet. Belki dün sen <gülüyor> evde uyurken <gülüyor> biz o konuyu işlemişizdir Faik. Evet. O bulundu ya. Onu çalmışlar. Yalan söyleme Fahri. Yalan söyleme şimdi kıvırma haberi. 82 parçalık bronz şeyi kim nasıl çalacak? Onun birkaç parçası çalınmış. Bir parçası gitti. bütün espris kaçar. Doğru. Demiş uzmanlar. <gülüyor> Öyle demişler. Onun üzerine Amerika'da Florida'da bir adam sen bütün gece boyunca çok affedersin. Şey iç. Süt mü? Süt değil de çok affedersiniz uyuşturucu al. Terbiyesiz ondan sonra da. Bu kadar zararlı olduğunu söylemeye rağmen Hem biz söylüyoruz hem başkaları söylüyoruz uzmanlar söylüyor Nasıl hala insanlar bu maddeleri içebiliyorlar anlayamıyorum ya Ben insan deli olması gerektiğini düşünüyorum ya yani Çünkü çok zarar verici bir şeydi tamamen çıplak halde göle girmiş O halde Öyle göle girmiş mu? Yok timsah <gülüyor> Timsah bu adamın bir kolunu yemiş Herhalde adam timsah görünce aa ejderhalar gene Güneş doğar, görmeye başladı. kafam çok iyi şu anda demiş ne? ama. Ne? Neden Flori Florida'da doğunca? Ya canım. bir şey soracağım Türkiye'de mesela Timsal böyle bir adam olsa. Evet. evet. Olmaz da hadi oldu diyelim. <gülüyor> <gülüyor> olsa. Evinin yakınındaki hangi göle girince böyle bir olayla karşı karşıya gelir? Teşekkür ederim. Cevap veriyorum. Van Gölü. Doğru. En güzel Ama Van Gölü'nün suyu da sodalı ya. O bir rahatsız olabilirsin diye düşündüm. Onun yerine ben Abant tipi bir şey düşünüyorum. Abant'ta pirana var iki tane. Sapanca'da var, Doğru. Sapanca'da. Ama hiçbir şey, şey yok ya. Abant'ta bence timsah yetiştirelim. O zaman ben buradan Çevre Bakanına çağrıda bulunuyorum. Lütfen göllerimizi tehlikeli hale getirelim. Gece vakti göle girerken bir timsah, bir su yılanı, bir uçan piranha filmi var. Filmi var. <gülüyor> Türkiye'deki en tehlikeli göl Tuz Gölü herhalde. Tuz Gölü gözüm yandı. Gözüm yandı olabilir, bir şey olabilir. Lütfen artık ya bir timsahımız yok ülkede. Tuz Gölü'nde su yok. bu görmedim ki zaten. Niye oraya göl diyorlar onu da. Sen anlamadım. görmüyorsun ama o adamın yaptığı gibi yapsan sadece su değil. Her şeyi neler görürsün neler Ko -ko diyoruz. görürsün. <gülüyor> Hopa diyorsunuz. O zaman. Evet göllerimiz biraz daha tehlikeli hale gelsin, gelsin. Bence bu kampanyayı başlatalım. Güzel. Türkiye çöre olmasın Türkiye bir tehlike çembere olsun.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 Yani i̇şte. suyla bütünleşik Hayır, yani ya bu işte. Orada işte göl bekçileri olacak. Birisi göle atladı, hemen o anda atacak başa. Başarsa vahşak diye şey yapacak. Göl bekçileri dedin mi? Az bozukluğa evet. başak. Ne <gülüyor> ormancı yerine diye düşündüm ne olabilir gölcü desem mantıksız olacak. Bekçi gölcü ya göl bekçisi. <gülüyor> göl bekçisi. Öyle Çok çiçekleri güzel. var onun göl bekçisi. Gördünüz mü hiç? Sap sarı böyle, ortasında <gülüyor> kırmızı bir şey. Göl bekçisi diye açıyor. Geliyoruz George Clooney'ye. George, George, Clooney George Clooney. George Sırrı çözülmüş. Ben ayda koloni kuracağımıza George Clooney kuralım. Ama cümle düşük oldu. <gülüyor> Kimse üzerine <gülüyor> alınmaz cümleyi bunu. George Clooney'nin bir sırrı vardı biliyorsunuz. George Clooney'nin sırrı. George Clooney'nin 3 sırrı vardır. Biz. Onlar sayılmıyor canım. Ha. Tek sırrı var.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 Nina gel, Nina gel kiminle? Bir Türk'le? Kim olabilir? 1960 yılında Hollywood'a giden Ayhan Işık. Aaa. Nerede buluşmuş bunlar? Kız mı dedin Fahit? <gülüyor> Öyle dedin. Nerede buluşmuşlar? Nerede buluşmuş olabilirler? Nerede buluşmuş olabilirler? Orada burada buluşmuşlar. Ama Bununla ilgili ne? kesin bir kayıt yok herhalde. Kesin Sadece kayıt. elimizdeki kayıtlar George Clooney'nin doğmuş olması, <gülüyor> bir annesi olması...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 Zaten George Clooney'in doğum tarihi 61 Ayhan Işıksa 59 yılında Türkiye'ye dönmüştü 59'un başında bana Kalpaklılar isimli filmden teklif gelmişti deyip konuyu hemen ne yapmış kendine, <gülüyor> kendine getirmiş O yüzden burada neyi anlıyoruz İlginç bir iddia ama doğruluk payı ne 0 Sıfır. Sıfır diyoruz Ve bu dosyayı da böylece <gülüyor> kapatıyoruz Böyle olması lazım abi yani başının sonunun belli olması lazım Çemberi kapatacaksın arkadaş kapatacaksın. Böyle bütün hafta sonra tartışılır Hayır bir de şimdi değil. böyle bir durumda çok çirkinli yerlere gider bu. Ben burada dile getirmek istemiyorum ama George Clooney'e benzeyen herkesi e, Ayhan Işık'la bağdaştırmak gibi bir noktaya varırız ve saçmalığın daniskası. Daniskası, olur. daniskası olur. En azından seçimlere kadar bunu yapmamalıyız. A benim. Ayhan Işık da kime benziyordu? o Clark Gable'a benziyor. İster misiniz <gülüyor> Clark Gable da bir ara Türkiye'ye gelmiş olsun? Hadi <gülüyor> bakalım. Ayhan Işık hoşuna gitti mi sen? Richard Kulini çekime gittiğinde Nina'yla buluşuyorsun <gülüyor> O da baban gittiğinde <gülüyor> demek ki gelmiş buraya uğramış. <gülüyor> baban gida diyoruz. Annesi de hala şey dermiş. Rüzgar gibi geçti. <gülüyor> <gülüyor> Five'e Çin'den bir haber vermek isterim bizim verirseniz. Buyur canım ben Malatya'dan vereceğim Çin'den. <gülüyor> o zaman Malatya Soket sıratında bir numaralı soket olmasını istiyorum. Buyurun. Even Malatya'da bir öğretmenin temizlik dersi amacıyla erkek öğrencilerin ayakkabılarını çıkartması ve bütün kokunun iyice hissedilmesi için çoraplarla bir ders boyunca bekletmesi infial yarattı. <gülüyor> teşekkür ederim. Koku, <gülüyor> ya. <gülüyor> ben anlamadım. Ben de hiç, ben de hiç şey Öğretmen çocukların ayak kaplarını çıkartıyor. <gülüyor> temizlik dersi. E niye Oraya temizlik dersi Ders, niye Temizlik çıkartıyor? dersi. İki. Konu. Temizlik. Ayak temizliği. Temizlik ayaktan başlar. Temizlik ayaktan başlar. Doğru. Tepeden tırnağa burada ters bir sistem. bir Başka bir değişik. Tümden gelin tüme varım gibi. Eee? <gülüyor> İşte erkek öğrencilerin de ayakları biraz kokuyormuş. Çok af Ondan sonra öğretmen de sen misin ayakları kokan? Kontrol çıkart. için mi çıkarttırmış? E herkesin ki çıkartmış. kokuyu kokmayacak. demiş, iyice hissedin. Arkadaş bütün ders boyunca milleti o çocukların 3 4 tane zaten bunların kafalarını eğerek onların Yazık ayaklarını koklatmış. çocukların ne suçu, günahı var o kokuyu? O kokuyu, kokuyu hissedeceksin arkadaş. Yani yıkamazsan böyle olur. Bence demiş. dünyadaki en çirkin önermelerden bir tanesi de şu. Erkek adamın ayağı kokar. Öyle bir önerme yok ki Ege. Var öyle Var. bir önerme ya. Dünyanın en iğrenç önermesi. Bir dakika bir şey soracağım. Senin ayağın kokuyor muktay? Yani bir haftayı geçtikten sonra kokuyor. Yıkamazsın. Teşekkür ederim. <gülüyor> zaman zaman kokuyor diyebilir miyiz? Teşekkür ederim. İşte haftada bir kokuyor. Haftada bir. Ege Bey sorum size. Ayaklarınız kokuyor mu? Diğeri geldiğinde kokuyor evet. Yeri geldiğinde yeri ne zaman geliyor? Mesela yalın ayak. Ayakkabı giydiğim zaman kokuyor. Yalın ayak, ayakkabı giydiğim zaman biraz mantıksız oldu. Çorapsız ayakkabı giydiğim zaman. Kokma yapıyor diyorsun. Yapar. Sorun bana. Ayaklarınız kokuyor. E, Fahir, Fahir niye direkt sormuyorsun? Niye iğrençleşiyoruz bir de. Sana çeşitli sorular sorduk ama <gülüyor> istediğin soruyu sormadık. Abi. Ankara. Niye direkt sormuyorsun da bizim ayak dünyamıza giriyorsun? Hayır sadece yani e, bu genel olarak ben kimi tanıyorsam ayakları kokuyor bir şekilde. Yeri geldi yani zaman zaman dönem dönem hepimizin ayakları kokmuyor. Hiç de öyle kendini bizim olduğumuz kümeye sokmaya çalışma <gülüyor> ayak kokusu konusunda fay. Çünkü senin yer geldiğinde bir saatte de kokabiliyor ayakların. Senin ıkınma bağlı, <gülüyor> kuvvetine bağlı diye düşünüyorum ben onu. Yani senin öz iradene bağlı ayağın kokutup kokutup Bizim kokutuma. eve gelen Recep'in ayaklarının nasıl koktu <gülüyor> nasıl <onu> hatırlıyorsun herhalde. <gülüyor> evet abi benim hiç öyle koktu mu? Ama o Recep'te koca... ...dolabı sırtına alıp indiren adamdı. Şimdi ben Recep'ten daha... E, ...erkek adam tanımam yani. Ben demek, ayak kokusunu siz anlattığınız zaman... ...hissettim ya. O kadar hakikaten sertti yani. Koku. Neyse, e, nereden gelmiş? E, i̇şte burada Malatya Milli Eğitim Müdürü de... E, ...olaya Bireyden el koymuş. Yani. <gülüyor> olaya el koymuş. Bundan sonra bu tip uygulamalara gidilmemesi... ...kararına... <gülüyor> Nasıl <uygulamalı? gülüyor> Nasıl bir yazı mı yazılmış yani? <gülüyor> Lütfen çocukların ayakkabıları çıkartılarak ayakları koklatılmasın diye. Öyle bir şeye gidilmiş. Evet. Kayıtlara geçmiş. Kayıtlara yani. geçmiş. Tamam, Bundan çıkmış. sonra temizlik derslerinde kimse kimse ayağını koklamay koklamayacak diyoruz. Diyoruz, Çin'den bir haber veriyoruz. Mereniz, Çin'deki Ziyan Politeknik Üniversitesi'nin uzmanları var mı? Xi'an'a gittik gençliğimiz diyen profesörler. Evet, var. Laboratuvarda laboratuvar var mı var. var e hani bilimsel araştırma? var o da var kulağın duyamayacağı ses dalgaları kulağın yalan... duyamayacağı ses olmaz <gülüyor> doğru <gülüyor> bu <gülüyor> saçma zaman... bir önermedir böyle mani olmak gibi bir ha, Bak burada diyelim bir ses var sen duydun mu duymadın sen duydun mu duymadım Duy kulaklığımı çıkardım duymadım ses yok Bitti. Ben seni... kulağın duyamayacağı ses demedim ki. Ne dedim? Kulağın duyamayacağı ses dalgalarını dedim ve burada kestim. Aslında daha devamı da var. Ses dalgalarını yayan ve yansıtan bir sistem geliştirmiş. Projektör gibi mi? Gibi cesine desek mıknatıs daha doğru. Desek daha doğru olur. Evet abi. Bravo Ege Ge yemin, yemin ediyorum miktatız. Burada da mı karşımıza çıktı miktatız? İki platform var. İki platform, platform. Mu? ve e, mıknatıs Yani orada bir İki platform araya da bir etiform koyduk <gülüyor> <gülüyor> Beni tuttu öğlene kadar Orada bir şey e, Bir magne... <gülüyor> magne. <gülüyor> magnetik alan <gülüyor> iki platformun arasında Ve bu magnetik alan sayesinde Bir ses titreşimi oluyor Deveranı desek <gülüyor> Deveranı da mantıklı Ve bu sayede Burası çok önemli bir dinleyin bu alana iki platformun arasındaki alana uğur böceği balık efendim. Fay, bir dakika ya, ne diyorsun gülüyor? ya uğur böceği dedim balık dedin ya. E diyorum da adam gülüyor bir dakika. Çok özür dilerim balığın sesini duyamamamızın nedeni balığın suyun içinde olması olabilir mi? Hayır su içinde değil balığın sesine ya ben öyle bir şey. Ne diyebilir balık, balık su içinde 10 milyona gider. <gülüyor> <gülüyor> Abicim ölü balık zaten sesi mesi yok. Ölü bir balık Manyetik alanda buğulama <gülüyor> mı yapıyorlar Manyetik alanında ses deveranı var ya titreşinde Onunla pişiyor kokusuz Hayır pişmiyor pişmiyor İki platformu tam ortasında Uğur böceği balık örümcek gibi iğrenç küçük, şeylere mi Küçük <gülüyor> canlılar bunların hepsi ölü Canlı dediğimize bakmayın Balık bir balığı ama Hamsidir Uğur böceği dediğim parmakla örümcek bu kadar ha, Küçük, küçük balık. balık ya da lepistek olabilir Öyle küçük balık <gülüyor> Lepisteks Lepisteks olabilir <gülüyor> Orada tam ortasında duruyormuş. Cisimler. Şaşırdınız değil mi? erke döner gecinden sonra yeni bir çığır açılıyor belki de. Uçuyor gibi cesine mi? Uçuyor gibi cesine ama bak sen şöyle elini alsan o aradan. Ölü hayvan. <gülüyor> ölü. Onun için... Şimdi bizim şaşırdığımız ölü hayvanların uçuyor olması mı? Hayır. İki platformlar arasında uçuyor olması. Yani, balık mı uçuyor yani? Balık uçuyor. Var ben bir belgeselde gördüm işte, uçan balık diye bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> uçan bir da filmi var. Değil mi? O da var. <gülüyor> Tekrar aynı <gülüyor> Uğur zaten uçuyor, uçuyor otomatik. Uşan, örümcek? Uç, uçan örümcek uç var oğlum. Bak bir şiir okumak istiyorum. Uç uç, uç, uç böceğim, böceğim. Annem sana terlik bel, babuç pabuç çizme. Alacak. Ve veya böyle. Ve -mont. -mont gibi tipi, evet. Doktor Markans. Peki ya örümcek? Örümcek de zaten. Nasıl hayvandır? Yani uçuruluyor mu? Ses dalgası dedin. Ses, Ses titreşimleriyle uçuruluyor zaten. Ses titreşimleri bir basınç yaratıyor ve bu mi? hayvanları havaya kalkmaya başarıyor. Ya. Yani surf gibi bir tipi bir şey demek ki benim anladığım. Böyle Uff. Evet, Fahir. Doğru anlamışsın. 30 dakika boyunca bu hayvanlar <gülüyor> bu hayvanlar arada <gülüyor> e, kalabiliyor. Yani arada, arada ki, havada hayvan. yani. Hayvanlar havada. da arada kalıyorlar. Ben ona üzülüyorum bazen. Fahir. <gülüyor> Balıksa, bakın dikkat edin Balık buraya, ise. Bak, dikkat. balıksa havada kalması için bu süre boyunca bir milimetrelik şırıngalarla su verilerek canlı tutuldu. Öyle dedin az önce. E, demin öyle dedim, Allah kahretmesin beni. <gülüyor> canlıymış, hepsi canlıymış. Ve Çinli uzmanlar insan kulağının duymadığı ses dalgalarının kaldırma kuvvetini ilk kez kanıtladıklarını belirterek kanıksamışlar aynı zamanda. Yani çok özür dilerim. Tekrar soruyorum. Sor çok önemli. Kulağımıza sormayacak. duyulmayacak sesler bunlar. Belki evet duyulma gibi bir özellikleri yok ama uçurma gibi bir özelliklerim Aynen var. Aynen öyle. Çok Bravo. teşekkür ediyorum. Uçurma gibi ve yakında çok yakında insanları uçuracağız demiş Çin bilim adamları. Bu dediğimiz şey. şey. Çok özür dilerim Çinli bilim adamları. <gülüyor> <gülüyor> El işareti yapmayalım. <gülüyor> <gülüyor> İnsanları uçuracağız demiş, iki platform arasında uçmak serbest olacak demiş. İki platform dediğin Ankara Afyon gibi bir şey mi? O iki platformda uçmak mantıklı. Yoksa şimdi tavanla yer arasında ben havada durdum bana ne faydası var? Hiç. İki platform arası son... benim bildiğim şey ya. Gece üstünde altını açık kalıyor. Evet o. O daha arası... beter be. Ankara'yı var ya Ankara'yı. Evet. Mesela son durakta birinci platforma gelecek diyor mesela tren. Ya evet. ikinci platforma gelecek diyor. O iki <gülüyor> platformun tam ortasında durursan arada uçuyorsun. Arada işte, hangi trene gireceğin. Hangi <gülüyor> tren. Orayla üzerinde durursan ne taraftan gelirse uçma ihtimalim var. Trende çarpabilir. Herhalde böyle bir <gülüyor> şey anladım Çok kavramı. mantıklı. Çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Firebe size dönmek istiyorum. Ben o ben hoppa, ben de Oktay'a dönüyorum. <gülüyor> Yine mi bana dönüyorsun? Ya döner dolaşır sana gelir Oktay. What goes around comes around. Yani ne kersen onu içersin. Ya sus bir dakika ya. Evet, sokakta teklif sessizlik, ee, sokakta ısrar var teklif yok. Baştan teklif. Sokakta teklifsiz kucaklaşma modası. Dünyada böyle bir moda başlamış. Çok güzel bir hızla yayılıyormuş. Ne güzel bir Ve moda. Ve hiç birbirini tanımayan insanlar sokak ortasında teklifsiz, ısrarsız. <gülüyor> Özür dilerim. Teklifsiz, ısrarsız birbirleri sarılarak. Yani Manyaklıklarını dünyaya, ispat ediyorlar Dünyaya ne enerji aşıladıklarını iddia ediyorlarmış Cevap veriyorum pozitif <gülüyor> Bravo Fahir Pozitif enerji yayılımını sağladıklarını iddia ediyorlar Pardon ya bir tane adamın teki bana böyle sarılmaya kalkacak sokağın ortasında Ben de böyle duracağım Adam, Aman ne güzel pozitif diye Sen de ona mı sarılırsın Ne sarılacağım ya Boğazına sarılım Ben sarıldım, boğazına fire. evet Sarıl çok Sarıldıktan, sonra... Sonra... Sarıldıktan <gülüyor> sonra fark etmez o enerji Abi içerik. sarılır mıyım ya O tam böyle sarılacağı zaman direkt... Peki, Ben direkt cüzdanımı tutarım Peki mesela gayet güzel bir hanımefendi Çok özür dileyerek konuyu değiştirmek istiyorum ama Bu direkt yerine direkt kelimesini Kullanmak çok zor <gülüyor> ve sıkıcı değil mi ya Direkt diyoruz zaten biz direkt. direkt mi diyorsunuz ben direkt diyorum Çünkü <gülüyor> Canımın... direkt hani dost doğru Direkt düz şeydir ya <gülüyor> düz, O tip Bana bir şey sanki Daha uygunmuş gibi geliyor Direkt değil de doğrudan demek daha mı belki mantıklı olur. O doğrudan da, da böyle yuvarlak Direkt değil de gibi bir Havası da var de Bodoslama desek Bodoslama Bodosla bodos. Bodos. Bodos, Bodos, Bodos, bodos, bodos. ortaokul çocuğu havası. Neden öyle biliyor musun? Çünkü Nadas gibi bir şey de ondan Bodos. Doğru, Nadas kelimesini sen da. nerede kullandın en son? Ortaokulda coğrafyalarsın. Gelelim direkt de. Bilmiyorum bence. Ben direkt yok. değil, direkt demeyi tercih ediyorum. Bu da bilmediğimden değil, daha kullanışlı diye. Direkt. Öyle söylersen olur ama direkt dersen direkt maç, direkt maçta oluyoruz. <gülüyor> Mesela kompleye nasıl komple diyoruz Direkt maç bence çok güzel <gülüyor> Keremelerden bir tanesi. Direkt maç ne abi? Çünkü tamamen anlamsız. <gülüyor> Peki Mesela... ne var mı? Ne var mı? Otomatikman ne demekse direkt maçta o demek. A ile J arasında N var. Ne <gülüyor> J arasında N var mı diye soru soruyoruz. Direkt maç mı? Yok direkt abi sen direkt abi. mi anlayın? Aslında yazılışta bak direkt <gülüyor> maç Ama şey okuluşta gene zorluk olma Direkt maç. Bence çok güzel Direkt maç sarılalım. <gülüyor> Cümle içinde de hoş duruyor kulağı Ama bu Şişt. sarılma şeyini sevmedim ben Pis pis adamların Abi sarılmasını istemiyorum Yarın saat dünya ben. üzerinde yarın saat 11'de Yerel var. saatle mı? Don, Don mı? meydanında Don, Don meydanı mı, mı? Aa, Başka meydan yok mu ya 11'de sarılmalar Başlayacakmış ve İsrail Çin bunlar hep şeylere Sarılma olaylarına katılacak ülkeler Türkiye'ye de buradan duyurulmuş Gazeteler aracılığıyla Bu oyuna gelmeyelim Gelmeyelim bu oyuna <gülüyor> Valla onlara bir pozitif enerji vereceksin Çok mutlu olacaklar Aa, Bu arada sizin stüdyodan çıkmamız lazım Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın İyi kalpli insanlar Bugün 1 Aralık Dünya AIDS Günü AIDS denince aklı ilk gelen isimlerden birisi de Momen Sabahlar Geçtiğimiz yıl AIDS konferansında yaptığımız terbiyesizlikler gerçekten çok etkili olmuş ki... ...bu yıl yine aynı terbiyesizlik yapmak için bizi konferansa çağırdılar. Üstelik bu sene... Pardon konferansa da şey diye anlaşılmasın yalnız. Konferansa çağrılıyoruz. Dinleyici olarak. Dinleyici de... olarak değil. Değil. Bizatihi konuşmacı olarak. Üstelik bu sene yeri de nerede? Şeritinde. Bu akşam 5'te. Beşte... Saat 17'de. 17'de. Yalnız ben bir şeyi sormayı unuttum da doktorumuz olacak değil mi Serhat Tabii, Bey? Serhat Bey, Bey olacak. Dekat. Serhat Bey olmazsa hakikaten <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya falan diye herhalde şey yaparız kibrit falan dağıtırız insanlara. Lütfen ürünümüzü kullanalım diye. <gülüyor> Serhat evet. Bey kesin oluyor değil mi? Tabii Serhat canım, Bey. Öyle dedi. Serhat Bey olacak Göksel Bey olacak. Göksel Bey tamam. olacak. Tahmin tamam. ettiğim kadarıyla bir kişi daha olur herhalde. Bir psikiyatrist ve bir doktor eşliğinde Geçen sene kim vardı ya? Üçümüz vardık. Serhat Bey, Göksel, Göksel Bey. Bey Başka bir kişi daha vardı gibi. Yok muydu bir kişi? Eğer bir kişi daha vardıysa çok ayıp. Onu hiç hatırlamamamız <gülüyor> demek ki yoktu. Yoktu diyor ben düşünmek istiyorum. Tamam, öyle düşün. Evet, AIDS günü, Dünya AIDS günü. Ne söyleyeceksin Oktay bugünle ilgili? Ben söyleyeceklerimi akşam konferansta söyleyeceğim. Ben o zaman gazeteden bir şeyler okuyayım size. Buyurun efendim. Hikaye gofret, tipi. gofret olalı. Ha, bir dakika o reklam. 1 Aralık Dünya AIDS günü nedeniyle tüm dünyada hastalığa dikkat çekmek için eylemler düzenleniyor ve sokak sokaklarda prezervatif dağıtılıyor. Ee, bugün itibariyle 39,5 milyon... Şimdi, sokaklarda prezervatif dağıtmak da biraz e, bilmiyorum bana bir garip geliyor. Ya Niye o, garip şey geliyor? Sokakta dağıtılmaz o. Nerede dağıtılacak abi? Kapalı yerlerde. Evlere gitsinler Ev lazım. Ev tipi, büro tipi mi? Ha, yani çünkü mesela düşünün sokakta Şimdi e, diyelim Tunalı'da da, evet. birisi küçük şişelerde şampuan dağıtıyor. Evet. O adamın şampuanı dağıttığı yerin 100 metre ilerisinde yerlerde o şampuanları görmeye başlarsınız yani. Bir meraktan alır, ne yapacağımla bunu diye atarlar ve maalesef eline bu rezervatifi alıp da ne yapacağımla bunu diye şanssız insanlarımız var. Ve sokakta yürürken yerlerde prezervatifler. E, tamam işte şimdi onu da hangisi... lazım olan biri alır. Yani adam bunu ne la bunu demeden önce açıyor. <gülüyor> Açılmışını da almamak <gülüyor> lazım. Aha, Çünkü doğru. hafazan Allah. Süt gibi düşün. E niye açıyor? O da manyak mı ya? Manyak işte, şey, tamam, Şampuanı da açmış mıydı o deminki adam? Tabii. Ona, Ondan yerler. O zaman açması uzatıyor. mantıklı. Çok afedersiniz ben şeyi hatırlıyorum şimdi. Benzetmek e, gibi olmasın. İğrençlik ne olacak? Ne olacak? Ha. Bu hani pedler oluyor ya. Evet. Bir zamanlar Otlide onun bir tanıtımı vardı böyle şey broşür gibi bir şey yapmışlardı o. Arasana hani bile. mavi şeyler vardı ya, mavi, Noktacıklar, mavi noktacıklar Emr falan diye tamam. bir şey. Radyoda da duruyordu bir koli dağıtılsın falan diye burayı da merkez mi yapmışlardı ne bilmiyorum da. <gülüyor> ne merkezi yaptılarsa e <gülüyor> o gün radyoda her türlü test yapıldı onlarla. A, emiyor mu lan lan kola emiyor mu kabe emiyor mu falan, bir dakika, falan diye lallallallah diye konuşulduğuna çok göre bir de erkekler yapıyor bu testleri e Tabii canım kız <gülüyor> zaten onlar deneyerek kendileri görüyorlar hakimler göre. olayı ba, ba, ba, nasıl, emiyor. aa şişli la şişli evet. dur bir dakika like, bir litre falan, falan diye öyle hatırlıyorum ya yani bu sokaklarda dağıtılınca böyle şeyler çıkacak ortaya. Abi, bence zaman... bir kere zaten gündüz değil gece vakti bir şey soracağım çok özür dilerim ya birisi seni kapını çalsa bir tane uğursuz bir adam, Bıyıklı uğursuz adamı dağıtırmayacaksın. Kime dağıtıracaksın? Muhalif babaklığında veya ne bileyim böyle bir. Ee Sempati unsuru mu? Hani Nescafeleri kafeleri şey yapıyorlar ya ha, böyle Türk, semaver, semaver mi? Ne? öyle ha. adı var onu, sempatik olduğu düşündüler. <gülüyor> <gülüyor> öyle mesela ee bir de özel bir kostüm içinde bir adam gelecek verecek. O kostümün ne olabileceğini düşünüyorum ben. Ben söylüyorum. Mesela bir şapkası olsa böyle nasıl bir şapka olabilir? Neye benzeyebilir? Onu düşünüyorum da aklıma gelmedi bir şey. Kostüm önemli değil de önünde hani böyle bazı tuvaletlerde var ya prezervatif veren makineler. Ne tip tuvaletlerde ve ne tür ortamlarda yetişsin? Hiç görmediniz siz ya? Yok ha bizde öyle bir şeyimiz olmadı hiç. Ben dizilerde gördüm zaten. <gülüyor> Öyle makineleri var bunların. Şey gibi. Mesela bizde hani bir, bir tane plastik beyaz oluyor da o tam ortasında bir tüp oluyor. İçinde sabun olduğu için pembe oluyor. Ve de yukarıda metal bir kol oluyor. Onun tepesine bastırıyorsun. Hı hı. Evet. En eski modelinden. Hı hı. Onun da böyle işte şeyleri oluyor. Prezervatif veren makineler. Buzuk parayla çalışıyor. Hı hı. Öyle gibi. Onun taşısın adam önünde. Taşısın dediğim vücudunu monte Tanta etsinler. Tantakir taksın. Evet. Monte hı hı. etsinler. Ondan sonra zile bassın. Böyle kollarını iki yana açarak bana para adını sen geldim diye böyle gibicisine. Tam vaktinde geldin diye adama çekmesinler içeri. Size geliyor gel zaten. Bu ben da çekerdi. O zaman bana Bu... ne de sen? Ya ben bir, bir reklam iyi gibi bir filminde ikidirse şey olmaz. Hem de şöyle bir ee, şeyi de var mesela adamlar oturmuşlar 1001 geceyi seyrediyorlar evet. tamam. Karı koca da... Rakamlar dolanıyor orada Saat 150 bin dolar, 300 bin. <gülüyor> bin dolar Kadın böyle bir rahatsız olmuş Adam, ee? Kadın bir bakıyor Eder mi, etmez falan o sırada birisinin iyi günler efendim. Buyurun size bir prezervatif veriyorum. Dünya AIDS'ine... Ne e... biçim konuşuyor bu genel adam ya? Bir konuşmasınıza. Böyle, konu böyle bir konuşma şart. Ben onu düşündüm de. Kibar yani, olmak için mi? Yani böyle bir şey. Yani hiçbir niyet belli olmayacak çünkü. iyi günler falan derse. He. Almış gelmiş diye düşünebilir. Hani verip kaçacağım gibi. Bir uğrayıp kaçacağım. Onu vardır. alan adamın da en azından aklına gelir. Lan ne izleyeceğiz dizimizi hazır varken diye öyle bir şeyi de var ya yani. kızamazsın adamada gece vakti rahatsız etti diye Vallahi ben öyle... hiç yok çünkü aklımızı soktu dersin. Yani sen düşüyorsun ki karpuz kabuğundan gemiler yapalım hep beraber. Evet. Anladım. Sokaklarda dağıtmak bana yanlış. Okte'nin söylediği ilk fikir. O matikler var ya. Evet. Ne matik? Prezervatif matik. <gülüyor> güzel bir prezomat. Prezomat. <gülüyor> Bravo. prezomatlarda mesela ben bir dondurma bir şey yani. filmi vardı orada çocuk prezomata koşuyordu da sonra yandı da. Don, dondurma şesit dondurma alıp dondurma yiyordu. Kız da böyle bekliyordu. Öyle bir şey var yani onun yan etkileri Olabilir. Yan etkileri dediğin şey Yanında dondurma makinesi yani Yanında öyle başka şey olmaması lazım evet, Yanında de yok de... zaten ya Hayır çıkıyor? ama ne olur Şimdi Küçük çocuk onu zannetiyor ki goflet gelecek oradan Çikonat gelecek Çik okuyor, Çikonat Çikonat <gülüyor> hani bir marka ismi gibi ceset Ondan sonra oradan bir şey çıkıyor ya O da çirkin bir şey o da çirkin. Ben bir de şeyden rahatsız oldum Belki ama o kostüm olarak kullanılabilir Deniz Akkaya geçen gün gazetelerde fotoğraf çektirmiş Dünya Ets günü diye. Evet. Yetkililer oha demiş. Oha demiş. Ha, hakikaten. Ciddi i̇nsan boyunda hatta dernek başkanı şey demiş. Fotoğrafları görünce titredim demiş. Hakikaten insan bir titriyor. Böyle bir şey olabilir mi arkadaş ya diye. Hakikaten böyle. O bir kostüm haline getirilebilir hem fayda Onun doğru. içine Deniz kimse giymez. kostümü mü? Yok. Deniz Akkaya böyle sarılmış bir tane prezervatif. Görmedin mi sen onu ya? Böyle Açılmış yanında, bir prezervatif. Düşün. 2 metre. Ama onun içine kimse girmez Fahir ben sana yani söyleyeyim. Böyle bayağı da böyle. dev olur. bir çınar gibi. Ne? İşte mesela onlar mı dağıtsın diyorsun sen? Ha o onlardan bir... giyip böyle vücutlarına. Sokaklarda Melun Noel babalardan ama sonra o da... bir, bir o eksikti. <gülüyor> Hakikaten o da bir nasıl olacağı konusunda fikrim yok. Bence evlere şeyle, taşla atılsın. Camdan hiç ne muhatap olur, Kimsenin ne şey olur ne bir şey. Ya bence sokaklarda <gülüyor> dağıtılsın ama adamına göre bakılsın ona göre Bence yani herkes öyle ummadan şey, taş Sakız fay. dağıtır gibi de atmayacaksın bunu. Şöyle bir şey olacak. Bakacaksın mesela kadınlar Senin ilk elinizdeki. El Gerçi o onlara da mı lazım? Ben buldum ya bir tane kamyonet. Arkasına dolduruyorsun 3-5 tane adam iki tane de kabin koyuyorsun. Güzel romantik bir müzik. Kabın kuruyor, kabın kuruyor. Mesela ne olabilir romantik müzik? <gülüyor> Lady in Red. <gülüyor> Lady in Red. Çok güzel. Be ben de çikti çik çikti çiktiyorum. Lady in Red çalarken <gülüyor> bunlar da camlarını açanların şeyine şimdi milletin camını çerçevesinde kırmayalım. Küçük sapanlarla veyahut da e, mancınık tipi bir şeyle bunları fırlatarak şeylere kazandırabilirler. Çok da mantıklı gibi geliyor bana şu anda düşününce. Bana Sistem iğrenç gibi geldi Farif. Için. Yanında bir şeyle evde atsınlar. Çikomat gibi bir şey mi? Çikomatların içine koyalım. <gülüyor> çikomat dediğin ne bilmiyorum ama olabilir. Yemin mi yani. marka? Çikomat markası çıkaralım. Hı hı. Onu Çikomat'ın içine... Birbirine ürünle benzer ürünler olması lazım ya. İşte Çikomat ve neydi bu? Prezomat. Ne o? Senin markan <gülüyor> neydi? Prezomat. <gülüyor> yani prezomat makine. mataat. at. Ne? Ee, ne yani? yani onlara... Bazen böyle alışveriş merkezlerinde şey yapıyorlar ya iki ürün bedava işte şey Ya amaç esine... AIDS'ten korunmak değil mi? E işte nasıl koruyacağız? Peki yolu bu değil ki bunun. Başka ne yollar var? Biraz daha açıklayıcı olur musun lütfen? E, yani başka yollar da vardır herhalde. Bu orada okuzalım. Biz akşam Serhat Bey'den öğreneceğiz ya. Yani. İnsan neslinin başındaki en büyük müşibbet olarak söylemiş Kofi Annan AIDS hastalığını. Böyle tanımlıyor kendisi. Sorunuzu cevap vermedim henüz farkındayım. Şimdi ben Öyle. hangi yollarla bulaşıyor söyleyeyim onları. Söyle içerisinde. ama benim de bir haberim var çabuk çabuk. 1- Homo biseksüel cinsel ilişkiyle bulaşıyor. 2- Madde bağımlılığıyla bulaşıyor. 3- e, Homo ve biseksüellerin e, ilişkide olanların madde bağımlılığından dolayı bulaşıyor. <gülüyor> transfüzyon yapılması var. Ondan sonra... Transfüzyon? Onu bilmiyorum. Transfüzyon. Ben de bilmiyorum transfüzyon ne? Transfüzyon. Transfüzyon kan nakli falan mı acaba? Olabilir. Bence yorumlamayalım da soralım. Var mı? Bu. Transfüzyon var mı orada başka? Yani kan nakli var mı? Yok. O zaman kan nakli Nozokonial transfüzyon var. bulaşma var. Enfekte anne bebeği var. Yok. Heteroseksüel cinsel ilişki var ama kan nakli yok. Dikkat ederseniz orada da heteroseksüel ilişki en büyük risk grubu. Tamam da niye? Yok, alt risk ay, grubu. Niye o zaman iki tanesi ayrılmış? Homoseksüel ve biseksüel ve ayrıca heteroseksüel de başka bir madde olarak görünüyor. Cinsel, Cinsel ilişki Cinsel, ilişki. Cinsel evet. ilişki Ama şöyle bir şey. Ayır, çok yani. Daha tabii. yaygın olan bu homoseksüel hastalığıdır diyor ya. Orada homoseksüel ilişki aslında şeyden daha az rastlanan bir vaka. Yani e, homoseksüellerin AIDS'e yakalanması normal korunmasız heteroseksüel ilişkilere göre daha düşük. Heteroseksüel ilişkiye giriyorum bana bir şey olmaz diyen adamlar daha büyük risk altında onu demek. O yüzden farkı farkı vurgulanmış. Teşekkür, teşekkür ederiz arkadaşlar. bu açıklamanızdan dolayı. Almanya'da Prezervatif Danışma Enstitüsü var biliyorsunuz. Bunu nasıl takacağım diye mi gidiyorlar? Allah ne zor iş o ya. Hayır bu... Anlatamazsın ki. Adamın evinde gece var. Kutarakmayın biz de böyle geldik <gülüyor> ama bir taşön diye şey mi gösteriyor? E i̇şte o yüzden sen, ben, biz Durum çalışmıyoruz mı? zaten o enstitüde. Anlatamazsın ki diye cümlem bu olursa bu enstitüde adam korkar zaten enstitüye yaklaşmaya. Ama zaten bu adamlar... Ee, ...şeyler geliştiriyor. Prezervatifin daha rahat kullanılması için... E, ...bir takım teknolojiler hayata sokuyorlar. Ne bu patates soyucuları var ya... ...eskiden Maltape pazarında satılıyordu öyle... ...fış fış fış hemen. Yani çok rahat bir... şekilde geliyor. Artık patates soymak sorun değil. Onun gibi bir aletler... Çok garip garip şeyler geliyor benim gözümün önünde. Hayır, susmanı <gülüyor> rica ediyorum. <gülüyor> Teşekkür ederim. Bir sprey geliştirmişler. Çok güzel ya, evet. Ee? Sprey dediğiniz e, böyle... Deodorant tipi Deodorant tipi bir şey. Par, parmak hareketinden spreyinin ne olduğunu anladık. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Prezervatifin cinsel organın boyutuna uygun hale getiriyor. Nasıl? Sprey. Yani şey yok. Daraltıp ee, genleştiriyor. Aynen böyle. öyle. 5 saniyede sadece 5 saniyede şeklini en rahat kullanıma göre ayarlıyormuş. Ve Avrupa'da 2008'de ben satışa Ben de şekil çıkacağım. sokmak istediğimi biliyorum. <gülüyor> 2008'de satışa Çok güzel. güzel. Aa, bir harika bir biraz durumda. sabredin demiş adam. Bir yılda çok bir şey değil yani. Tebrik ediyoruz Enstitü. Tek şey, ben geçen yıl çok güzel anlatmıştım ben de bu Enstitü'de çalışabilirim ya. Konferansta neyi, hatırlarsan neyi nasıl ya? kullanılacağını. Evet Oradan ya. Oradan gençlerden birisi sormuştu nasıl kullanılıyor bu diye. Ben de gayet güzel anlatmıştım Serhat Bey de doktorumuz da beni tebrik etmişti. Bir şey bu kadar güzel. Bunca anladım. yıldır konferanslara gidiyorum bu kadar güzel anlatan da ilk defa rastlıyorum demiştim Teşekkür ederim demiştim anne. De. O da güzel demişti. Ya ne olacak falan demişti. Uzatma demişti. Orada <gülüyor> sohbet öyle bitmişti. Evet. O zaman bize ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Akşam konferansı saklayın sevesinizi. Saat 17 şeritinde sevgilim. Şeritinde buluşmak dileğiyle. Ama... Ama tabii bizden önce de konferanslar olacakmış. Ha bizimki en sona kalan. Bizimki kokteyl, Saat 18'de kokteylliler varmış. E, kokteyle bağlayan bir konferans. Kokteyle bağlama konferansı. O, millet olacak. kanepeler için çıkacak. Ben hemen en baştan anlatayım nasıl kullanılacağını. Çünkü o kokteylde içecek falan adam, <gülüyor> Sonra aman boş ver, bu sefer korunmayalım." diyecek. Sonra da gelecek. Alırız olarak. kanepeleri yanımıza alırız ya. Hepsi ayırsınlar diye. Hayır, hayır, hepsini toplarız. Bu ben bunu anlatmadan hiçbir kimse bir şey yiyemez diyecek. He. Sonra da ben o pis pis ellerle gideceğim, <gülüyor> hepsine dokunacağım. Kimse yiyemeyecek. Biz yeriz. Ama sen tepsine dokunmuşsun. Şey Yapma dokunma gene. Yani önlere falan dokun da arkalara dokunma. Günaydın. Günay ay ay dın, dın, dın. Günay, ay ay ay